1435 numaralı konu, İbni Zübeyr'in kendi kölelerinin dillerini bilmesi, Ömer Bin Kays şöyle anlatıyor, İbni Zübeyr'in yüz kölesi vardı ve o bunların her birisiyle kendi dillerinde konuşurdu, ben onu dünya işleriyle uğraşırken gördüğümde kendi kendime, bu kişi sadece dünyası için çalışıyor ve ahireti hiç düşünmüyor, ahiretiyle ilgili işler yaparken gördüğümde de, onun bütün düşüncesi ahireti içindir, bir an bile olsun dünyası için çalışmıyor, derdim.